Radyoda Türk Sineması 29. Bölüm Hikayemiz 1890 küsurlu yıllarda geçen üzün, aşk, ayrılık, entrika, şiddet, action, kalpazanlık, rüşvet, yolsuzluk, hırs ve intikam dolu bir aşk hikayesidir. <gülüyor> Bildiğiniz üzere Taci ve ben yani Talat iki ezeli düşmandır. Aynı zamanda iki ezeli rakip olan Taci ve Talat arasındaki bu rekabet... Bir keresinde Taci'nin Telat'a birkaç kez derbi tıraş bıçağı fırlatmasıyla adeta derbi maçlarına dönüşmüştür. <gülüyor> Geçtiğimiz bölümlerde türlü entrika ve hilelerle Nalan'ından kopartılan ve Taci tarafından zindana atılan Telat zindandan kaçmanın yollarını düşünürken Telat'ın yakalanmasına çok sevinen Çiftas Eki Paşa, Başyaveri, ve dizimizin kötü adamı damadı olan Taci ile birlikte konaktaki konuşma odasında tarat hakkında gıybet kıvamında dedikodulu mütalalarda bulunuyorlardır. Gel Taci damatım bak burası konağın konuşma odası. Dilersen seninle tarat hakkında gıybet kıvamında dedikodulu mütalalalarda. O ne lan? <gülüyor> Gel tacı damadım. Bak burası konan konuşma odası. Dilersen seninle talat hakkında gıybet kıvamında dedikodulu mütalalarda... ...lalalarda. La la la la. ...mütalalalarda. La. Bulun, bul bulunalım evet. İsabet buyurdunuz paşa babacığım. Ben de zaten bizzat talat uyuzu hakkında gıybet kıvamında dedikodulu mütalalarda bulunmak istiyordum. <gülüyor> Burada bulunmam isabet oldu paşa babacığım. Eee gel şöyle. O Talat eşkıyasından ne haber Taci damadım? Hı? Dün akşam konuştuğumuzda Şafak da birlikte asacağım demiştiniz. <gülüyor> Fakat hala asmadınız. Ne oldu? Şafak karanlık mı yoksa? <gülüyor> Merak buyurmayınız Paşa babacığım. Kendisini 24 saat müşahede altında tutuyoruz. Talada asma işine gelince bu asma işini bir müddet asalım diyorum Paşa babacığım. Çünkü Talat hakkında korkunç planlarım var Paşa babacığım. Ha, güzel. Demek korkunç planların var. <gülüyor> Peki neymiş bakalım bu korkunç planın? Şöyle, <gülüyor> şöyle Sayın Paşa babacım şöyle yanıma geleceğiz oku Kafama maske takıp Kafana maske takıp Gulyabani kılığına gireceğim Ve taladın arkasına geçip ha, Yapıp Onu korkutacağım Nasıl yeterince korkunç bir plan mı Sayın Paşa babacım <gülüyor> beğendiniz mi? Ala ala <gülüyor> Valla senin bu planlarından korkulur taciz Keşke minik bir kız da bir köşede şarkı söyleyip ip atlasa daha korkunç olur. Hatta şöyle top dan dan dan Harika dan. bir öneri Paşa Bak babacım. bak bir tane daha geldim. Salıncak var ya boş Aa. sallansın. Harika. Bu şeyinize gale alacağım. O çalkıcı parçası yaptıklarının hesabını bir bir vermeli. <gülüyor> Onun için bir şarkı bile besteledim Sayın Paşa Babacığım Hazretleri. Valla planımız Stephen King'in romanlarından beter oldu. Ee, şarkı neymiş söyle bakayım. Aldanma çocuk su yüzüne Evet Mutlaka cezasını çekecek bir gün <gülüyor> Kanma sever gibi göründüğüne Talat denen alçak hesabı verecek bir gün Sözlerim ve icraatlarımla beni büyülüyorsun damat Sen de Evet sen de kendimi görüyorum Saçımı tarayabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> ben de Nasıl espri ama saçımı darıyabilirim ha? Aynen. <gülüyor> Harikasınız Sayın Paşa babacığım. Ee, şey, e, şey e, param bitti de biraz cep harçlığı verir misiniz Sayın Paşa babacığım? <gülüyor> <gülüyor> cep ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce harçlığı mı? İyi de daha bu sabah verdim damat. Olur mu Paşa babacığım ya? Ne bu sabah? Vallahi bir aydır harçlık falan verdiniz yok ha? İyi, tamam. Al şunu. Ama bu son olsun ha. Eşek kadar adam oldun hala harçlığını benden alıyorsun. Harçlığını öğrenciden alan yok gibisin valla. <gülüyor> Sağ ol siz Paşa babacığım. Allah eylesin. Elleriniz dört görmesin. Allah kesinize bereket versin. Allah ne muraldınız varsa iyisin. Sayın Paşa babacığım. Sağ ol tamam, babacığım. Aman kes. Bana da cep harçlığı verebilir misin? Paşa dede. Cep harçlığı mı? İyi de daha bu sabah verdim Ömercik. Elimden aldım paramı. Bu Taci baba. Taci doğru mu bu? Bacak kadar çocuğun parası alınır mı be? Senden utanıyorum vallahi. Evet, teessüf ederim paşa babacığım ya. Bu sümüklünün parasına mı kaldık? Hadi oradan. Sümüklü sensin tamam mı? Taci papucarım. Çık dışarıya. öyleyelim. Sen babanla ne biçim konuşuyorsun la bebe. Alırım ayağımı kaltın Hadi oradan defol bakayım. Taci papucarım. Çık dışarıya. öyleyelim. <gülüyor> neyse neyse bugün seninle uğraşamam hadi bakalım. Ee, bugün canım çok sıkılıyor paşa babacığım. Bari gideyim de şu talada işkence yapayım ha. Ne dersiniz paşa babam? Tabi taci damadım git işkence yap. Belki biraz açılırsın ha. İsterseniz siz de gelin paşa babacığım Antrenman yapmış olursunuz ne dersiniz? Yok tacı ben daha yeni söndürdüm almayın. <gülüyor> nereye gidiyorsunuz tacı Ziyadesiyle merak buyurdum doğrusu. Gittiğim yere merak buyurmanız beni hayli meraklandırdın alan. 15 yıllık evlilik tarihimizde bana ilk defa nereye gittiğimi soruyorsunuz. Yoksa, yoksa beni merak mı ediyorsunuz ha? Merak etmeyin, sizi merak etmiyorum. Merak etseydim, merak ettiğimi size söyler, sizi ziyadesiyle merak ettirmezdim. Zindana gidiyorum lan. Hazır gitmişken de, telat efendiye bir iki işkence yapıp geleceğim hemen. Ne telat, telata işkence mi? Ee şey diyorum, işkenceye her gün gidersiniz. Bugün hava ziyadesiyle güzel. İsterseniz birlikte Sadabağa'ya gidip sandal gezintisi yapalım, ha? Ne dersiniz tacik? <gülüyor> birlikte Sadabağa' mı gidelim? Naman Allahım, 15 yıllık evliliğimiz tarihinde bana ilk defa Sadabağa' gidip gezelim diyorsunuz? Yoksa yoksa kafana taş mı düştü kız ha? Ama sen neler yapıyorsun? Tacik, ee, ben yaparım. şey, siz de gelin paşa babacığım. Sizsiz kesinlikle olmaz. Hem ben. Belki de ziyadesiyle sıkılmışsınızdır. Gezmiş olursunuz. <gülüyor> tamam lan kızım ben de geliyorum. O zaman e, Dadı'ya söyleyeyim. E, Talas'a işkenceyi o yapsın evet. Ay <gülüyor> Şey ha olmaz. Dadı da bizimle gelsin Paşa babacığım. Belki de Dadı da ziyadesiyle sıkılmıştır. Hem gezmiş olur. <gülüyor> evet baktısın kızım Dadı da gelsin. Eee şey, işkenceyi... Ha tabii işkenceyi Ömercik yapsın. Ya, Ömercik zaman, yapsın. Olmaz Ömercik de bizimle gelsin Paşa babacığım sıkılmıştır. Hem gezmiş olur. Hadi hadi haklısın. Tabii gezin biraz. En iyisi zindancı başına söyleyeyim de o talata işkenceyi yapsın, <gülüyor> yapsın. ha. Ah, olmaz. E şey zindancı başı da bizimle gelsin paşa babacığım. Belki de adam ziyadesiyle sıkılmıştır. Hem gezmiş olur. Zindancı başı da mı gelsin? İyi. Ee, peki madem istiyorsun gelsin. Eee tacı da madem zindandaki cellat başına söyle bari işkenceyi o yapsın. Ay şey zindancı başı gelince cellat başı darılır paşa babacığım. En iyisi başını da getirelim. Belki de adam ziyadesiyle sıkılmıştır. Hem gezmiş olur. Aa, onu getir bunu getir. Karada işkence yapacak adam kalmadı Nalan. Evet. Talat'a işkence yapılacağını duyan Nalan işkenceyi engellemek için elinden geleni yapmış Ve o gün için Talat'ı işkenceden kurtarmıştır Peki bundan sonra ne olacaktır? Taci işkence görecek mi? Ömercik işkembe yiyecek mi? Nalan dadıya ne diyecek? Çift ası paşa Taci'ye ne demeyecek? Kim kime ne diyecek? Hepsi gelecek bölümde <gülüyor> Yazan Barımar Pekin oynayanlar Barımar Pekin Serpil Pekin, Serkan Öztürk Savaş Bayındır, Küçük Yıldız, Yağmur, Dilara, Pekin bir var peki